Evet kardeşlerim, mücadele suresi bu kadardı. Haşr suresiyle inşallah devam edelim. Haşr suresi 59. suremizdir. Medine'de inmiştir. 2. ve 7. ayetlerinde Yahudi kabilelerinden nadir Nadiroğullarının sürünmeleri hakkında bilgi verildiği için sure bu adı almıştır. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanların hepsi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 Hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! ibret alın! Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem azabı vardır. Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir. Allah'ın onlardan, onların mallarından peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve ve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın feth edilen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 Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar eder. İnsan inkar edince de ben senden uzuyum. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu içinde ebedi kalacakları ateş olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdirler. Cehennem evli ile cennet ehli biri olamaz. Cennet ehli isteklerine erişenlerdir. Eğer biz bu Kur'anı bir daha indirseydik, muhakkak ki sen onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görüldüm. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görünmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden hiçbir başka ilah yoktur. O mümkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir.